Yekta akıllar ve hıfzılar yani onlara söylemeyeceğim. Bir 18 ayda Kur'an-ı Kerim izlenir Ve dünya yüzünde her asırda 50 milyona yakın hafızı Kur'an vardır. Allah Kur'an'ın hıfzını can aldı işte. Zalikel kitabı, bu kitapta şekli şüphe yoktur. Hakkın kitabıdır. Allah'ın kelamıdır. Dünyada en büyük zikir Kur'an-ı Kerim'i tilav etmektir. Kur'an'ı okumaktır.